وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah subhanahu ve teala'nın rahmeti Bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Ve selamu aleykum ve ve berekatuhu. Bayram münasebetiyle vermiş olduğumuz aranın ardından bizleri Kur'an'ın hakikatlerinden faydalanabilmek adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle hamdolsun. Ve sizlere de Kur'an'dan istifade etmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün gayretlerinizi Allah Azze ve Celle cennet ikram etsin dostlar inşallah. Bildiğiniz üzere Bakara suresinin 224. ayet-i kerimesinden devam edeceğiz. Geçtiğimiz derste Bakara suresinin 220. ayet-i kerimesinin üzerinde durmuştuk. 21, 22, 23 ise mealleriyle iktifa ettik ki onda... Kadınlarla olan izdivaç ve özel halleriyle ilgili durumlardı. Dolayısıyla özellikle 220. ayet-i kerimede yetimlerle alakalı olan konuya temas etmiştik hatırlayınız lütfen. Bugün maalesef kaybettiğimiz, yitiğimiz niteliğinde olan bir kavramın üzerinde durmuştuk ki o yetim hakkıydı. İslam'ın Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte hakikaten önem kazanan yetimler hakkıyla alakalı olarak uzun uzun konuşmuştuk. Hatta Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın yetimlere sahiplenişini anlatmıştık. Rasul Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerle alakalı örnekleri misafir etmiştik. Ve şimdi inşallahı rahmen kaldığımız ayeti celileyi i eden ki o Bakara Suresinin 224. ayeti kerimesidir. Onun üzerinde inşallah konuşacağız. Ben nasip olursa 224'ü okuyacağım. 25, 26, 27'nin meallerini vereceğim ve inşallah konuşulması gereken ayetlerin üzerinden de konuşmaya çalışacağız dostlar. Allah azza ve celle Bakara suresinin 224. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Subhanu billah. "Ala tec'alullaha urdatan liaymanikum enta birru ve tettequ ve tuslihu beynen nas vallahu semiun alim." Mealen: Yeminlerinizden dolayı Allah'ı onun adını iyilik etmenize Ondan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah işitir ve bilir. 225'te ise mealen Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafurdur, halimdir. 226'da ise kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay beklerler. Eğer bu müddet içinde kadınlarına dönerlerse, Şüphesiz Allah çokça bağışlayan ve esirgeyendir. 227'de ise eğer müddeti içinde dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirlerse biliniz ki Allah işitir ve bilir. Muhterem Hazirun 224. ayeti kerimede Allah Azza ve Celle az önce okuduğum mealini verdiğim ayette mefhum açısından şöyle buyuruyor. Diyor ki, bir konuyla alakalı olarak yemin ettiniz. Allah Azza ve Celle'yi sözünüze şahit tuttunuz. Dediniz ki bu konuyla alakalı olarak Allah'ı sözüme şahit tutuyorum. Diyor ki Allah Azza ve Celle öyle bir söz vermiş olsanız dahi Allah Azza ve Celle'yi sözünüze şahit tutmanız durumunda bu mesele sizin iyilik yapmanıza Allah azza ve Celle'nin haramlarına, helallerine dikkat etmenize, hayır kazanmanıza engil, engel teşkil etmesin diyor Allah. Yani bir konuyla alakalı olarak yemin verdiniz. Allah'ı şahit tutarım dediniz. Bu yeminin içerisinde Allah lafzı geçiyor mu? Geçiyor. Allah'ın adı var diye Allah azza ve Celle'nin rızasını kazanmaya dönük amellerden vazgeçmeyin diyor Allah azza ve Celle. Bu ayet-i kerime'nin mefhumu mu? Mealen okuduk. Allah Azza ve Celle adına yemin veriyorsunuz. Allah'ın adı var diye tırnak içerisinde söylüyorum. Birazdan konuşacağız. Bunu yapacağınız işlere engel olarak görüyorsunuz. Bahane olarak görüyorsunuz. Bir argüman olarak ileri sürüyorsunuz. Allah'ın rızasını kazanmaktan geri kalıyorsunuz. Diyor ki Allah Azza ve Celle benim adım veya herhangi bir meseleye dair verdiğiniz sözler sizi Allah'ın rızasını yapmaktan alı, Koymasın. Koyacaksa da öyle bir söz vermeyin demek istiyor Allah. Burası önemli. Hemen konuyla alakalı olarak daha iyi anlaşılsın diye. İstirham ediyorum muhterem Hazirun. Şuraya odaklanalım. Biz Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlıyoruz. Doğru mu kardeş? Eyvallah. Ve bundan alıkoyacak hiçbir şeye teşebbüs etmeyeceğiz. Etmeyin diyor Allah. Velev ki bununla alakalı olarak yemin verdiniz... Bakınız Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam bize yolunu gösteriyor. Hiçbir şey Allah'ın rızasından daha önemli değildir. Hiçbir şey Allah'ın rızasını kazanmanın önünde engel teşkil etmemelidir. Bu ayet bunu öğretiyor. Velev ki yemin etseniz de. Bakınız Bukhari'nin takriş etmiş olduğu. Eğer hafızam yanıltmıyorsa bir hadisi şerifte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki. Kardeşlerim anlatıyor. Meselenin ciddiyetini anlatıyor. Bu ayeti şerh edercesine bize rivayet olunmuş. Diyor ki kardeşlerim varsayın ben bir mesele yapacağıma dair yemin ettim. Dikkat edin lütfen. Varsayın ben şu meseleyi yapacağıma dair yemin ettim. Hayırlı bir iş. Diyor ki Resulü aleyhissalatu vesselam. Daha onu yapmazdan evvel hemen yanı başında ondan daha hayırlı ve Allah'ın rızasına daha çok yaklaştıracak bir iş gördüm. Diyor ki kefaretini ödemeyi kabul eder. O işi yapmam ama diğer işe canla başta sarılırım diyor Resulullah. Anladınız mı dostlar? Yemin etti. O mesele yapacağına dair Allah azze ve celle sözüne şahit tuttu mu? Tuttu. Bize öğretiyor. Eğer ki diğer iş vaat ettiği, yapacağını vaat ettiği işten daha hayırlısıysa... Hayırlıysa diyor ki kefaretini öde, bedel olsa da uğrunda vazgeç Allah'a azza ve celle'ye seni yaklaştıracak, daha çok yaklaştıracak o ameli tercih ediyor diyor Resulullah olsun. Dolayısıyla bu ayetin öğretisinin üzerinde birazdan duracağız inşallah. Ama kısacası şu, verdiğiniz vaatler, sözlere dikkat etmek lazım ki seni Allah'ın rızasından alıkoymasın. Bu bir. Velev ki öyle bir söz verdiniz. İçerisinde Allah adı geçiyor. Ben Allah adına söz verdim deyip Allah'ın rızasından kendinizi alıkoymayınız. Bu ayet kim için indi biliyor musunuz dostlar? Söyleyeyim. Bu ayet Asr-ı Saadet'ten Mistah isminde birisi vardı. Ebu Bekir radıyallahu anh için indi bu ayet. Mufassırların kahir ekseriyetine göre. İfkadisesi malum. Ayşe validemize kimdir o? Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zavcısı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı. İfk hadisesi ceryan ediyor uzatmıyorum. Mistah ise Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın devamlı bir şekilde müdavim olarak kendisine infakta bulunduğu kimsedir mistah. Gider düzenli Ebu Bekir ona infakta bulunurdu. Yardım ederdi. Karnını doyururdu. ihtiyaçlarını giderirdi mistahın. Ama ifk hadisesinde ifk hadisesinde o da iftira atanların arasına dahil olunca Ebubekir radıyallahu an dedi ki sözüme Allah şahittir ki bundan sonra mistaha bir kuruş yok. Hayırı kestim dedi Ebubekir. Allah bu ayeti indirdi. Dedi ki Allah adına verdiğiniz sözler var ya onlar sizi Allah'ın rızasını alıkoymasın. Muhteşem bir öğreti. Peki üzerinde konuşacağız dostlar. İnşallahı rahmen. Kurtubi ne diyor biliyor musunuz? Nacizane enel fakir kardeşiniz tavsiye eder. Kurtubiye açın ve bu konuda bir müracaat edin. Diyor ki Kurtubi rahmetullah. Tefsirul Furkan'ın yöntemine uygun olması açısından söylüyorum. Biz bu geceleri hayırlı geceleri azıklarla doldurup gitmeye alıştık ya o maksatla söylüyorum. Kurtubi diyor ki rahimahullah bu ayeti tefsir ederken burada diyor her ne kadar yeminin üzerinde durulsa da eğer ki herhangi bir mesele seni Allah'ın rızasından alıkoyuyorsa ondan vazgeç. Seni hiçbir şey ama hiçbir şey hayırlı ameller yapma noktasında engel teşkil etmesin. Sana engel olmasın diyor Kurtubi rahimahullah. Doğru. Yemin var. Yemininden ötürü Allah'ın rızasını kazanmaya gidemiyorsun. Diyorsun ki kendi kendine vallahi bu konuyla alakalı sözüm var ya. O adamın evine bir daha gitmeyeceğime dair Allah'a söz verdim. Sıla-i rahimse ha? Tali tafsilatına girmiyorum. Yani istisnaları da kastetmiyorum. Ama oraya Allah'ın rızası varsa diyor ki o sözünden vazgeç diyor. Yeminin kefaretini öde ve seni o iş Hayırlı işler yapmaktan alıkoymasın. Ama Kurtubi bunu genelliyor. Seni Allah'ın rızasından alıkoyacak işlere tevessül etme diyor Kurtubi. Daha doğrusu ne diyor biliyor musunuz? Seni hiçbir şey Allah'ın rızasından alıkoymasın. Bir şeyleri bahane üreterek, ortaya koyarak Allah Azza ve Celle'nin rızasından uzaklaşma. Biz bahanecilik zihniyetini konuşmuştuk bir derste hatırlıyor musunuz dostlar? Bakınız ayette urdatun kelimesi geçiyor. ولا تجعلوا ولا تجعل الله urdatan <عُرْضَتَن> dayanak kendisine yaslandığınız temellendiğiniz yapmamak için kendisine müracaat ettiğiniz bahane olmasın diyor Allah. urdatun <عُرْضَتُن> dayanak demektir. Kendisine yaslandığın bir şeyleri üzerine koyduğun temel demektir. Dolayısıyla biz de inşallah bu ayet-i kerimeden nasibimizi alacağız. i̇nşallah rahman konuşacağız bu ayet-i kerimeyi. Bir şey sorayım dostlar size. Birlikte düşünelim inşallah. Madem ki bu ayeti genelleyeceğiz. Sadece yeminle iktifa etmeyip Allah'ın rızasından alıkoyan şeyler dedik ya. Onlara dayanıyoruz dedik ya. Bir şeyleri bahane edip hayırlı ameller işlemekten kendimizi alıkoyuyoruz dedik ya. Doğru mu söyledik? Bugün bir şeyleri kendi kendimize bahane edip, argüman haline getirip, onu nasıl diyelim zihnimizde üretip ondan dolayı hayırlı ameller işlemekten geri kaldığımız olmuyor mu? Vallahi oluyor. Çok basit bir örnek vereyim mi dostlar? Çok basit. Mesela anlaşılsın diye söylüyorum. Kardeşim sen Müslümansın. Senin belli inançların var. Bazı değerlere sahipsin. Namaz kılıyor musun ey Müslüman diyorum. Ne diyor biliyor musunuz bana? Vaktim yok. Ayete mutabık mı? Vallahi mutabık. Allah'ın rızasını kazanmak adına geri kalmasının temelinde ne yatıyor? Neye dayanıyor o namaz kılmayan kimse? Vaktinin olmadığına dayanıyor. Doğru mu? Sohbete gel kardeşim diyorum. Yorgunum diyor. Yani Allah'ın rızasını kazanmasının önünde bazı şeyleri kendisine bahane üreterek engel teşkil ediyor. Doğru mu kardeş? İşte biz de bunu bir gün konuşacağız inşallah. Lakin buna sosyoloji okuyan bu bölümleri etüt etmiş kardeşlerimiz bilir. Buna bilişsel çelişki kuramı deniyor. Çok ilginç. Bu kuramı incelediğim az çok nacizane sosyoloji de bir kavram bilişsel Çelişki kuramı. Subhanallah. Bu ayeti anlamamıza aslında yardımcı olacak. Daha doğrusu aslında ayet bu çelişki kuramı dediğimizi daha iyi anlatmaya yarayacak. Nedir biliyor musunuz? Çelişki kuramı dediğimiz şey. İnsan bildiğinin üzere bazı değerleriyle yaşar. İnsan değerleriyle yaşar. Ve değerleriyle yaşadığı zaman uyumlu bir insan olur. Rahatsızlık vermez kendisine. Barışık olur kendisiyle deriz ya. Çelişki kuramı diyor ki eğer ki bir kimse hayat görüşüne inandığı değerlere muhalif iş yaparsa rahatsız olur. Diyor ki beyin otomatikmen rahatsız olmamak için bahane üretir diyor. Bilissel çelişki kuramı dediğimiz şey bu. İstirham ediyorum bakın altını çiziyorum. Diyor ki bir kimse bazı değerleriyle yaşar dedim ya. Çok basit bir örnek veriyorum. Namaz kılmak Müslüman'ın şiarındandır. Müslüman'ın inandığı değerlerin bir gereğidir namaz kılmak. Bir Müslüman'a sorduğun zaman kardeşim sen niye namaz kılmıyorsun? Ve inanın o namaz kılmadığından ötürü de rahatsızdır. İçten içe rahatsızdır. Ta ki kendisini yaslayabileceği bir bahane bulasıya kadar. Vaktim yok. Çocuklarımın nafakasını geçindirmek için gece gündüz çalışıyorum. İşimden de olmak istemiyorum dediği zaman değerleriyle çelişse bile kalbini mutmain edecek bir cevap bulmuştur. Bilişsel çelişki kuramı budur işte. Diyor ki Allah böyle yapmayın diyor yani. Sizi Allah'ın rızasından değerlerinize uygun yaşamaktan alıkoyacak ve sizin adınıza yaslanacağınız bahaneler olacak şeyleri engel teşkil etmeyin diyor Allah Hollanda'da faslı bir tanıdığım vardı yaşlı 60'ın üzerinde yaşı ama namaz kılmazdı ya subhanallah çelişki kuramını anlatacağım yani ayet bütünlüğünü anlamaya çalışalım inşallah 60 yaşının üzerindeydi faslı birisi Muhammed isminde ve kendisi hafız Subhanallah. Namaz kılmazdı. Hiç namaz kıldığını yani çok nadir gördüm yani. Çok. Mübalasıyla söylüyor. Sordum bana dedim ki Muhammed niye namaz kılmıyorsun? Subhanallah. Çelişki kuramı gereği olsa gerek. Ne dedi biliyor musun? Caminin halıları kirli. Subhanallah. Dedim sen her namaz kılacağında camiden halı mı getiriyorsun eve? Yani her namaz kılacağında evinde camiden halı mı getiriyorsun? Ama bunu üretmiş, değerleriyle çelişiyor. Hafızdır. اَقِمُ السَّلَا وَاَتُوا الزَّكَا ayetini bilir. Ezberlemiştir zamanın behrinde. Olması gereken aslında namaz kılmaktır. Bunu da bilir. Ama onunla amel etmediği için bir şeylerin ardına sığınır. İşte buna sosyolojide, psikolojide çelişki kuramı deniyor. Ve biz bugün neyi konuşacağız? Gelelim azığımıza. Gelelim üzerinde konuşacağımız konuya. Bu ayetin üzerinden ben uzun uzun tefekkür ettim Kerim kardeşlerim. Belki buna ilave olarak birkaç husus daha zikredilebilir ama ayet ne diyor? Allah'ın rızasından sizi alıkoyacak şeyleri ve bunları bahane edip ardına sığınmayın. Ayetin bize öğretisi bu. Doğru mu? Bir şeyleri bahane olarak kendimize varsayıp Allah azza ve celle'nin rızasını kazanmaktan geri kalmayacağız. Bu ayetin öğretisi bu. Peki bugün sorsam size desem ki arkasına en çok sığınarak Allah azza ve celle'nin rızasından geri kaldığımız hususlar nelerdir desem ben iki tanesini bugün paylaşacağım sizlerle inşallah. Bir şeyin ardına sığınıp da Allah'ın rızasından geri kalınıyor bunlardan birincisi cevap olarak söylüyorum vaktim yok doğru mu ikincisi korkuyorum konuşacağız inşallah vaktim yok az önce söyledim hiçbir şey bizi Allah'ın rızasından alıkoymamalı dedim hayırlı ameller işlemek için bahane üretip ona dayanmamalı dedim. Ayetten hareketle. Urdatun. Soruyorum. Hemen örneklendiriyorum. Diyorum ki kardeşim. Namaz kılıyor musun? Az önce de söyledim. Diyor ki vallahi hiç vaktim yok. Buyurun. Bunun üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın rızasını kazanmanın önünde vaktinin olmayışını engel teşkil etmiş mi? Öyleyse ben istedim ki biraz vakit disiplini üzerinde konuşalım. Vaktimiz var mı yok mu onu konuşalım. Neyi önceleyeceğiz onu konuşalım. Vaktin bir Müslüman açısından ne kadar önemli olduğunu konuşalım inşallah. Oldu mu dostlar? Önemli bir konu. Ne diyor Avrupalılar? Time is money. Ne demek? Vakit nakittir demek. Batıla ait bir söz. Time is money. Vakit nakittir. Niye söylüyorlar biliyor musunuz dostlar? Hemen söyleyeyim. Çünkü onlar nakiti vakitin içerisinde kazanıyor. Çünkü onların onlar için her şeyden değerli olan nakit kendisiler, kendilerine bahşedilen vakitte kazanılıyor da ondan. Batılılar time is money diyor. Enel fakir kardeşinizde bu akşam inşallah... Size azık olsun diye bir şey söyleyecek Biz de diyoruz ki Time is ahiret Vakit Ahiret için vardır Doğru mu? Vesekki time is sevap Doğru mu? Evet time Vakit sevaptır Vakit sevap için vardır Vakit Ahireti kazanmak için vardır Vakit Allah'ın rızasına Yaklaşabilmen için vardır Vakit Allah'ın rızasından uzaklaşmanın için yoktur. Bir Müslüman için namaz özür diliyorum vakit budur. Onlar için time is money. Bizim için time is ahiret inşallah. Bu gözle bakacağız. Bu açıdan değerlendireceğiz. Esenallahu billahi allazi halakal mevta vel hayata liblu vekum ayyukum ahsanu Vallahi zaman diliminden bahseden bir zatıhi Allah'tır. Mulk suresinde ölümü ve hayatı onun arasındaki zaman dilimini hanginizin daha iyi kulluk yapacağını yaptığını tespit etmek için yarattım diyor Allah. Dolayısıyla bir Müslüman kulluk maratonunda zafere koşabilmesi için kendisine ihsan edilen vakitte eğer ki vaktim yok diye Allah'ı kadaplandırıyorsa Vallahi bu Allah azza ve Celle'nin ağrına gider. Günahtır. Çünkü sana onun rızasını kazanman için bahşettiği zaman diliminde sana vaktim yok ey yarabbi diyorsun. Nedir bu? Çelişki mi? Çelişki. Bize bahşedilen vaktin zaman diliminin bizatihi kendisinde Allah azza ve Celle'nin rızası kazanılsın diye vardır. Yoksa şeytanı memnun etmenin dışında, arta alan vakitte Allah'a yer ver diye değil. Doğru mu dostlar? Subhanallah. Allah sana ölüm ve hayatın arasındaki zaman dilimini, ona kulluğu hasret diye ihsan etmiş, sen işimden dolayı Allah Azze ve Celle'ye secde edecek vakit bulamadım diyorsun. Allah Azze ve Celle'nin rızası için şoraya gidemedim vaktim yok diyorsun. Ben Müslüman. Ölüm ve hayatın arasındaki zaman dilimini sana Allah onun rızasını kazan diye bahşetmiş. Hı? namaz kıldın mı vallahi vaktim olmadı ya Allah ekber Vakit Allah'ın vakti Time is ahiret Zamanı bahşeden Allah ahireti kazan diye bahşetmiş sana Onun için demiyor mu Resulullah öldün mü senin kıyametin kopmuştur Vaktin bitmiştir çünkü Vakit önemli Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Zamanın kıymetini anlatmış bize. Bir Müslümana kıymetini bil. Zaman ve vakit çok önemli bir Müslüman için. Onu dercesine söylemiş Resulullah aleyhissalatu vesselam. buhari takırıc etmiş. Sahih bir hadis. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam gecenin en güçlü öğretilerinden olsun. Nimetani Nimetani meghbunun <Ni'metani> fîhime kethîrun minen nâs as-sihâ vel ferâh iki şey vardır ki iki nimet vardır ki insanların birçoğu o ikisinde aldatılmıştır zarar kıymetini bilememiştir uçmuş gitmiştir o kıymet iki nimet vardır ni'meten <gülüyor> mehbûnun kaybetmiştir. Aldatılmıştır. Fihimâ kethîrun minen nâs as-sihâ velferâh. Sıhhat ve boş vakit. Allah'a emanet olun. Vaktin kıymetini bize bildiren bizzat Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'dır. Peki bir soru sorayım mı dostlar? Bizim vaktimiz yok mu? Var mı yok mu dostlar? Var. Var. Bizim aslında vakitle ilgili bir problemimiz yok. Hani adamın bir tanesine gelmişler ya. Demiş abi ben çok ciddi bir şekilde nakit paraya sıkıştım. Nakit. Para verebilir misin? Nakit verebilir misin? Deyince demiş ki vermek de istemiyormuş. Vallahi nakitim yok da vakitim var demiş. İstersen vaktimden sana bir şeyler vereyim öyle hizmet edeyim. Yani bizim vakitle ilgili bir problemimiz yok. Doğru mu dostlar? Vaktimizle. Vakitle alakalı bir problem söz konusu değil. Öyleyse bizim problemimiz ne? Bugün ben Allah'ın rızasını kazanmakla alakalı bir amele davet edildiğim zaman vaktim yok diyorsam bu vaktimin olmadığından değil başka bir problemden dolayıdır. İşte onu konuşacağız. Söyleyeyim mi? Biz zaman dilimi içerisinde bir gün 24 saat siz yapın bunu bir hafta ben yapayım bir ay arkadan da bir kardeşim kalksın desin ki hocam ömür boyu. Biz bu zaman diliminde bize bahşedilen vakit nimet içerisinde neye öncelik vereceğimizi bilmiyoruz. Doğru mu? Doğru. Bizim vakitle ilgili bir problemimiz yok. Bunu çok çok kelam sarf ederek anlatmak mümkün. Ama benim tesiri altında kaldığım bir örnekle inşallah neyi kastettiğimi anlatmaya çalışacağım. Tekrar söylüyorum. Kardeşlerim muhterem hazirun. Bizim vakit Vakitle ilgili bir problemimiz yok. Yani vakit yokluğuyla alakalı bir sıkıntımız yok. Bizim bahşedilen vakit ve zaman dilimi içerisinde neyi öncelileyeceğimizle alakalı problemimiz var. Bir profesör üniversitede master düzeyinde ders gören öğrencilere girmiş sınıfa dersiz zaman mefumu zaman disipliniymiş. Dostlar dikkat edin. Bu mesaj bu anlatacağım rivayet. Daha doğrusu alıntının içerisinde iki tane mesaj var. Birisi zamanın her ne kadar bittiğini zannetsek de ayıracak her zaman bir vaktimizin olduğudur. Birinci mesaj bu. Sizin için bitti ya bundan sonra benim vaktim yoktur dediniz ya. Ayıracak mutlaka bir vaktiniz vardır. İkincisi ise neyi önceleyeceğimizle alakalı. Bu iki şeyi anlatacağım bu örneğin üzerinden. Profesör sınıfa girmiş demiş ki bugün gün not almak yok, defter yok, kitap yok. Büyükçe böyle siz kavanoz deyin, kase deyin, ne bileyim büyükçe bir kap deyin. Tam masanın ortasına koymuş. Herkesin görebileceği bir şekilde de masanın ortasına yerleştirmiş. Demiş ki şu taşları bunun içerisine koyuyorum. Başlamış dersi anlatmaya. Kabının büyüklüğünü şöyle varsayın dostlar. Şu büyüklükte 3-5 tane içerisine sığacak koca koca taşları yerleştirmiş. Dikkat edin lütfen. Dolunca da bırakmış. 3-5 tane büyük tas kavanoz dolmuş, kase dolmuş. Öğrencilere demiş ki bu kavanoz doldu mu? Doldu. Bak elimde bir büyük taş daha var. Artık almıyor. Bitmiş midir? Öğrenciler demiştik ki hocam tamam bu kap doldu. Öğretmen masanın altından mucur diyebileceğimiz küçük hacminde nohut taneleri kadar büyüklüğünde olan taşları almış. Tabi büyük taşların yerleşmesiyle birlikte etraftaki boşlukları mucur taşlarıyla doldurmuş. Öğrenciler hayret içerisinde seyrederken onu da ağzına kadar doldurmuş. Demiş ki bitti mi öğrencilerim? Artık tıkandık değil mi? Zamanı anlatıyor ya. Zaman disiplinini anlatıyor ya. Vakit kalmadı. Bunu anlatacak ya. Gidecek yolumuz kalmadı. Doğru mu? Doğru hocam. Cık. Doğru değil diyor hoca. Profesör masın altından kumsaldan toplayıp geldiği kumları kasenin içerisine boşaltmaya başlıyor. O da ondan bulduğu boşlukları otomatikmen dolduruyor. Ağzına kadar doluyor kase artık tıkandık mı öğrencilerim hocam artık tıkandık bundan sonra gidecek ne koyacak bir taşımız var ne de koyacak kumumuz var dedikten sonra hayır diyor masanın altından bir kase su alıyor suyu da boşalttıktan sonra öğrenciler mesajı anlıyor profesör diyor ki bu dersimizin mesajı neydi? Birisi arkadan parmak kaldırıyor. Diyor ki hocam siz bu derste bize zaman disiplinini öğrettiniz. Zamanımız ne kadar dolu gözükse de mutlaka eğer istersek doğru kullanırsak ayırabilecek vaktimizin olduğunu öğrettiniz hocam. Teşekkür ederiz deyince hoca diyor ki hayır. Ben onu öğretmedim size. Doğru. Mesaj niteliğinde siz aldınız ama ben esas size neyi önceleyeceğinizi neyi önce kas, kasenin içerisine koymanız gerektiğini öğrettim. Varsayın büyük taşlar yerine ben onu tamamen kumlarla ve küçük da doldursaydım. Önemsediğim büyük taşlara yer kalır mıydı? Hayır. Şunu söyler kapıyı kapatır gider. Der ki bundan sonra hayatınızda önceliğin Kocaman taşların ne olduğuna da siz karar verin der sınıfı terk eder. Demek ki bizim ben ben çok şeyler öğrendim bundan dostlar. Doğru mu? Bizim vakitle ilgili bir problemimiz yok. Ama bizim neyi önceleyeceğimizle ilgili bir problemimiz var. O kumlar çakıl tanelerinde olduğu gibi eğer ki kabı küçücük ve kıymeti ve kadri olmayan şeylerle doldursa idik. Ama hayatımızda çok önemli olan şeyleri dışarıda bıraksaydık ne olurdu? Aynı anlattığım örnekteki gibi olurdu. Dolayısıyla bizim hayatımızda önceleyeceğimiz şey nedir? Hayatımızda kocaman olarak gördüğümüz şeylerdir. Ki onlar nedir? Ahireti kazanmak adına yapılacak hayırlı işlerdir. Doğru mu kardeşler? Eyvallah. Şimdi... Biz baba, orta yaş kesimine sesleniyorum burada kardeşlerime, dostlarıma, muhterem haziruna. Onlar bunu mutlaka evlatlarına söylemişlerdir. Şunu dediğiniz olmuştur değil mi? Oğlum, şu gençliğin ve vaktin kıymetini bil. Yarın bu vakti bulamayacaksın. Bu boşluğu bulamayacaksın. Bunu babalarımızdan birçoğumuz işitmiştir. Doğru mu kardeşlerim? Şu zamanınızın kıymetini bilin ifadesini duyduk mu? Çok. Söylüyor muyuz evlatlarımıza? Evet. Vaktin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak adına bir dedenin planlayıp gençlere faydalı olmak adına yapmış olduğu bir davranışı sizinle paylaşacağım. Lütfen bu gecenin en güçlü öğretilerinden olsun. Çok önemli. Bakınız vakit önemli. Vallahi kıymetini bilmek lazım. Yarın çok geç. Hasan al-Basri rahimahullahın dediği gibi dostlar. Hasan al-Basri rahimahullah diyor ki dünya üç günden ibaret. Vallahi ne fazlası ne de eksiği var. Allahu akbar. Diyor ki dün, bugün ve yarın. Dün geçti yarınına kadir değilsin. Öyleyse diyor ki bugün elinden geleni yap. Üç gün. Dünya üç gündür diyor ya. Onun dediği gibi vaktin kıymetini bilmek adına bir dede kendisine bunu dert edinmiş. Gençlerin vaktin kıymetini bilmediğinden yakınıyor. Hele şimdi olduğu gibi değil mi? Okul bahçelerinin önünde saatlerce dikilip de böyle ne bileyim belki incir kabuğunu doldurmayacak böyle konuşmalar yapıldığına vakit geçirildiğine şahit oluyoruz. Dede bundan rahatsız. Resulullah'ın hadisini biliyor. Aleyhissalatu vesselam. Vaktin değerlendirilmesi, sırf Allah'ın rızasına adanması gerektiğini biliyor. Dert edinmiş kendisine. Ne yapabilirim? Ne edebilirim de bu gençlere bir mesaj verebilirim? Düşüncesiyle aklına bir plan gelmiş. Hep örneklerle gidiyorum ama inşallah kalıcı olur dostlar. Dede, o kalabalık öğrenci grubun içerisine, İki büklüm burada tarif edemiyorum dostla. Böyle kambur bir vaziyette yürüye yürüye gitmiş. Eline de biriktirdiği mirası bir tomar parayı almış gitmiş. O gençlerin arasında gezerken iki büklüm yerde bir şey ararcasına dolaşmış saatlerce. Belini hiç doğrultmadan. Dikkat edin bir şey kaybeden insan arar ya böyle böyle. Ofun sofun kanter içerisinde kalmış. Belli bükük bir, bir şekilde elinde de bir tomar para ve ne hepsi onu görüyor. Cık, ya bu amca ne yapıyor? Saatlerdir insan belini doğrultmaz mı ya? Ciddi böyle hakikaten çok kıymetli bir şey ararcasına artık öğrencilere dayanamamış. Demiş ki dede amca şu belini bir doğrult Allah aşkına. İki saattir seni gözlemliyoruz. İki saattir belini doğrultmadın Elinde bir tomar para. Ne arar durursun be amca? Cevap ne biliyor musunuz? Zamanında kıymetini bilemediğim vaktimi arıyorum evlat. Bulan olursa şu mirası mı ona bağışlayacağım? Öğrenciler şok. Ciddi somut bulunabilecek bir şey olsaydı o para için ararlardı, aramaya da. Yok. Subhanallah. Muhteşem bir söz ya. Zamanında kıymetini bilemediğim vaktimi arıyorum Eğer ki birisi bulur getirirse Tüm mirasımı ona vereceğim Geç olmadan vaktin kıymetini bilmek adına Bir paylaşımdı Zamanın kıymetini Zamanında bileceğiz Vaktin kıymetini Yaşadığımız vakit içerisinde bileceğiz Nasreddin hocanın hanımı hastalanmış Ara hastalığı. Grip grip. Ciddi bir şey değil. Nasrettin Hoca girmiş çıkmış. Üç gün boyunca ağlamış. Ya ara hastalığı için girermiş başında saatlerce ağlar geri çıkarmış. Ya ara hastalığı geçiren bir kadın için bu kadar ağlamanın tuhaf olduğu herkesin dikkatini celp etmiş. Hoca giriyormuş. Ateşi var biraz da grip hapşırıyor Ama giriyor yanına Saatlerce ağlayıp çıkarmış Dayanamamışlar hoca ya Acaba bir bildiği var mı diye Sormuş cemaat Demiş ki hocam hanımınız ölmedi ya Kanserde değil Bildiğin ara hastalığı Bizim hanımlar onu ayakta atlatıyor Sen ise 3 gündür Ona ne diyorlar Yaşın yaşın ağlayıp duruyorsun ya Niye Cevap ne biliyor musunuz? Dostlar diyor ben vaktin kıymetini bilen bir adamım. Yarın hakikaten öldüğünde vaktim olmaya peşinden peşinen ağlıyorum demiş. Şimdi vaktim var. Yarın olmayabilir. ben meşgul bir adamım. Vaktin kıymetini bilen bir adamım. Vaktim var. Zaten ortamda müsait ağlıyorum. Yarın belki uğraştığım işlerden ötürü hanımım için ağlama vaktim olmayacak Nasrettin Hoca bu yine bize öğreteceğini öğretti diye düşünüyorum ama ben size birisini misafir edeceğim inşallah hatta iki kimseyi misafir edeceğim vakti nasıl anlamışlar nasıl değerlendirmişler o konuyla alakalı bakış açıları ne hiç duydunuz mu alim İbni Aqil Elhamdeli Allah. alimler vaktin kıymetini biliyordu dostlar ne dedik? Time is ahiret. Time, vakit, ahireti kazanmak için var. Alimlerin, mutlakilerin bakış açısı hep böyle olmuştu. O İbni Aqil elhamdali ya rahimahullah bir gün dostlarını toplamış ahbabını, akrabasını demiş ki onlara kardeşlerim sizinle benim aramda ekmeği yemenin arasındaki farkı gördünüz mü? Gördük demişler ya. Hakikaten sen ekmeği tuhaf yiyorsun yani. Biz normal kuru ekmeği yiyoruz. Sen suya ıslatıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Ne bu? Hanbeli demiş ki Akil İbn-i Hanbeli Allah. Demiş ki doğru. Siz ekmeği kuru kuru yiyorsunuz. Ben ise onu bir su kasesinin içerisinde hamur haline getiriyorum. Kek gibi yumuşatıyorum. Yumuşacık olunca da onu gönderiyorum gitsin. Siz de sebabini merak ettiniz değil mi deyince evet diyor ki ikisinin arasında diyor çiğneme farkı var. Bu farktan ötürü diyor diğerinden diyor vakit kazanıyorum. Onun yutması çiğneme mesafesi ve adeti diyor diğerinden daha erken kendi adıma vakit kazanımı olarak görüyorum diyor. Allah-u Ekber tura ekmeği çiğnemek daha fazladır. Hamuru daha kolaydır. Diyor ki ölçtüm, tarttım, baktım. ıslatılmış hamuru diyor. Çiğnemek bana vakit kazandırıyor. Onun için sizden farklı yiyor. Namaz kıldırma vaktim yok. Subhanallah. Aradaki farka bakın. Birisi için hakikaten times ahiret olmuş. Vakit ahireti kazanmak için vardır anlayışına bürünmüş. Kimilerimiz ise Allah azza ve celle'nin bize bahşettiği zaman diliminde ona senin için vaktimiz yok ya Rabbi diyoruz. Subhanallah. İşte bu. Sahabe Haris İbn Hişem. duydunuz mu dostlar hiç? Çok geç Müslüman oldu biliyor musunuz? Çok geç. Çok sonraları Müslüman oldu. Mekke'de İslam'ı ilan ettikten sonra ki Bakınız siyer kitaplarına Hariz bin Hişam Çok kıymetli birisidir Mekke ahalisi için Dostlar çok kıymetli birisidir Eşraftandır Ne derse o Herkes ona hürmet duyar İmanını ilan ettiğinde Ertesi günde der ki ben Allah'ın yolunda Cihada çıkacağım Sahabeler çünkü gazbeye çıkmıştır Onlara yetişmek kastıyla Der ki yarın sabah kardeşiniz Hişam yolcudur Mekke'den sahabelere yetişecek bir uyanır ki Haris bin Hişam sevenleri onu yol güzergahına çıkmış bekliyor ağlamakla herkes diyorlar ki hep birazdan. biz biliyoruz Allah için gittiğin o yoldan geri dönmemek gibi bir ihtimal var seni artık bir daha göremeyecek miyiz gitmesen olmaz mı Bizimle kalsan olmaz mı? Haris bin Hişam Cevabı not edin bir yere dostlar Allah için Diyor ki Haris bin Hişam Diyor ki vallahi biz zaten geç kaldık İnanın diyor kıymetli kardeşlerim Şu diyor Mekke'nin vadilerini Dağlarını gördünüz mü? Gördük Allah azza ve celle onları altına çevirse Gelse Hişam'ın eline verse Hişam da onu Allah yolunda infak etse, vaktinde kendilerine icabet etmediğim, sahabelerinin tozu olamam, tozu. O treni kaçırdık. Allahu Ekber sözün güçlülüğüne, ağırlığına bakın. Vadileri, dağları Allah altın yapsa, Hişam'ın eline verse, ben de onu Allah için infak etsem, Zamanında Allah'a ve Resulüne icabet eden Sahabelerinin ayağının tozu olamam. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki müsaade edin. Bari şimdiki deyim. Diyor ki onlara yetişeyim. Şimdiki vaktimi iyi değerlendireyim. Geçmişten zaten pişmanım. Yarın böyle dememek için Hasan el Basri'nin dediği gibi rahimehullah şu anın vaktinin kıymetini bilmek lazım. Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak adına, bütün hayırlı amellerde, sağına soluna bakınmadan, Üstad'ın dediği gibi ben varım diyebilmek lazım. Çünkü, biz dünümüzden artık, geçtik. Yarınımıza, kadir değiliz. Öyleyse bugün, ayağa kalkma. Allah Azza ve Celle'nin rızası için, koşturma vaktidir ne dedik vakit bugün vaktim yok bahanesi bugün Allah'ın rızasını kazanmanın önünde engel olmama ikinciye ne demiştim dostlar korku ne alakası var diyebilirsiniz dostlar ama hemen izah edeyim inşallah dedik ki Allah'ın rızasını kazanmanın önünde korku bahane ve engeldir evet Bugün vallahi ben çoklarca bizatihi şahit olduğum konuşmaları şurada anlatabilirim. Diyorum ki kardeşim, yine namazdan hep örnek veriyorum ama iş yerinde sen namaz kılmıyorsun, dikkatimi çekti diye konuştuğumuz zaman cevaben diyor ki, ya işten atılırsam bu bir korku mudur? Korkudur. Diyor, çoluğumu çocuğumu neyle geçindireceğim? Doğru mu kardeşim? Sohbetlere niye gelmiyorsun? Ya diyor, vallahi gittiğimiz yer şey ya Biraz sıkıntılı diyor ya. Ya başımıza bir şey gelirse? Örnek. Biz korku, korkunun bugün, makam, not edin lütfen, şöhret, mevki, koltuk, nam, ün, aklınıza ne gelirse, bunları kaybetme korkusundan dolayı Allah'ın rızasından uzaklaşıyoruz. Katılıyor musunuz kardeş? Evet. Vallahi bu bir gerçek. Bu münferit olarak hepimizin gerçeği olduğu gibi toplumsal bir gerçek. İşimden olmaktan korktuğumdan ötürü Allah'ın rızasını bypass etmiyor muyum? Hı? Vallahi ediyorum. Bugün kazancımı kaybetmekten ötürü Allah Azza ve celle'yi memnun edecek infaktan kaçmıyor muyum? Hımm? Başıma bir şeyler gelir endişesiyle Allah azza ve celle'nin davasını üstlenmekten kaçmıyor muyum? E, demek ki korku bugün Allah'ın rızasının önünde engel mi? Bu toplumun engeli mi? Evet. Ben size bir annenin nasihatini anlatayım mı dostlar? Abdullah kardeşiniz anlatsın inşallah. Subhanallah. Anne, anne. Öp öz evladına böyle bir nasihat ben anlamakta güçlük çekiyorum subhanallah kahraman kim? kimi misafir edelim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Esma radıyallahu anha ve oğlu Abdullah İbni Zubeyr anne şunu da söyleyeyim parantez açayım korku fıtri olarak bütün insanlarda var mıdır? vardır Önemli olan onu Allah'ın rızasının üstüne koymamaktır. Hayata bakış açın. inandığın değerler senin korkularını yönlendirmeli. Doğru mu kardeşim? Aynen. Bakınız. Sahabeden tabiinden olanlar bile korkuyormuş. Esma radıyallahu an. Tam böyle fitne zuhur ettiğinde Yezid döneminin hemen ardından... Esma radıyallahu anha oğluna diyor ki Oğlum Sen zalime baş kaldırmayacak olursan eğer Bakınız tiyatro sahnesinden bir alıntı yapmadım Bu bir senaryo değil İfadeler senaryo olsun diye söylenmiş de değil Öp öz annenin Evladına cennet hazırlamasını anlatacağım size Korkmamasını öğretecek evladına Korkun ala'n rızasından seni alıkoymasın koymasın evlat. Bunu anlatacak esma aradı yallahu anha. Diyor ki evlat sen zalime baş kaldırmayacak olursan eğer dünyaya meyledeceksen eğer sen ne kötü bir kulsun. Allah bir anne evladına söylüyor ey evlat sen çok çirkin bir kulsun çok kötü bir kul olursun eğer ki zalime çünkü fitnedir ortalık yani kazan kaynamış zalimlere karşı kıyametmeyecek etmeyecek olursan ey evlat sen kötü bir kulsun Abdullah diyor ki anne anneciğim vallahi ben şimdi kıyam zalime beni bu dakika öldürürler anne ben bunu biliyorum kıyam etmeme bedel olarak öleceğim anne sen bunu bilmiyor musun sen benden zalime kıyam etmemi istiyorsun da Zalime karşı sesimi Hakk'a aykırmam halinde Öleceğim anne Annenin cevabına bakın Diyor ki evlat Zalimlerin senin kellenle Oynamaları Allah'a yemin ederim ki Gidip onlara ruku etmenden Teslim olmandan daha hayırlıdır Var senin başını kessinler Başınla oynasınlar korkma Korkun Allah'ın rızasının önünde engel olmasın Başını kessinler Onunla oynasınlar Oyuncak edinsinler senin kelleni Ama teslim olma evlat Başta söylediğimi hatırlatıyorum tekrar Senaryo dizisinden almadım ben bunu Bu sözler senaryoya ait sözler değil bir anne evladına diyor ki zalime baş kaldırmazsan kötü bir kulsun. Başının kesilip onlar tarafından oynanması teslim olmandan hayırlıdır. Devam ediyor. Diyor ki anne ben ölmekten korkmuyorum da ya böyle vücudumu kesmeye başlarlarsa organlarımı lime lime etmeye başlarlarsa ya bir anne bu kadar mı vakarlı olur ya Allahu Ekber diyor ki evlat korkma kişinin ölümünden sonra diyor korkacağı hiçbir şey yoktur ölü koyuna derisinin yüzülmesi acı vermez işin rast gelsin ölmüş koyuna derisinin yüzülmesi acı vermez Allah azze ve celle'nin rızasını kazanmak adına korku engel olmasın Allah bize böyle anneler nasip etsin. Böyle ebeveyn olmayı nasip etsin inşallah ya. Şimdi dostlar. Korkmadan hakka aykırmak adına dedim değil mi? Bunu yapacağız. Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmanın önünde korku engel teşkil etmeyecek. Ama ben bu dersi hazırlanırken ne hikmetse yöneticiler aklıma geldi. Başta dedim ya makam, mevki, şöhret... Bunların hepsi Allah'ın rızasını kazanmaya yeri geldiği zaman engel oluyor mu? Evet. Şu oturduğun kolduğu kaybetmemek uğrunda Allah Azza ve Celle'nin rızasını bypass ediyoruz da haberimiz yok. Subhanallah. Korku duvarlarını aşamıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim mi? Belki ağır olacak ama olsun. Yeter ki Allah Azza ve Celle bizden razı gelsin. Diyorum ki vallahi başımızda bizi idare edenler, yöneticiler, efendilerinden korktukları kadar Allah Azza ve Celle'den bugün korkmuyorlar. Korksalardı bugün oluk oluk akıtılan Müslüman kanına oturup da seyirci kalmazlardı. Eğer ki bugün Allah Azza ve Celle'den hakkıyla korksalardı, efendilerinin sözlerine muhalefet ederlerdi. Doğru mu? Çok net söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum Bir iznillah. Efendilerinden korktukları kadar Allah azza ve celle'den korkmuş olsalardı bugün Müslümanlar mazlum ve mağdur olmazdı bir iznillah. Doğru mu? Doğru. Onlar efendilerinden Allah azza ve celle'den daha çok korktukları için bugün Müslüman kanı akıtılmıyor mu? Sırf örtüsünden ötürü işgalci Yahudi'nin kurşununa düğü çarkalmıyor mu bir bacımız? Vallahi sırf ama sırf Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkmadıkları için. Bakınız kaybedecekleri koltuk, makam, mevki, şöhret onları Allah'ın rızasına nasıl uzaklaştırıyor? Katılıyor musunuz kardeşlerim? Eyvallah. Ama yüreğinize biraz su serpeyim mi? Bugün bizim başımızdaki yöneticiler bize sırtlarını döndü, doğru mu? Efendilerinden korktukları kadar Allah'tan korkmadıkları için bugün olup olup Müslüman kanı aktılıyor, doğru mu? Hey daha dün he? kafirlerin uçaklarından e, fırlatılan bol, bombalarla Suriye'deki Müslüman kardeşlerimiz şehit edilmediler. Evet. Ve biz ve bizim başımızdaki yöneticiler bunlara seyirci mi? Evet. Niye? efendilerinden Allah'tan daha fazla korktukları için ama ben de diyorum ki onlar eğer ki bugün bir Müslüman kanının akıtılmasında katkıları oldu ise ahirette hallerinin ne olacağını size ben anlatayım bu hadisle de bitireyim oldum inşallah su serpeceğim yüreğinize diyeceksin ki elhamdülillah adil olan Allah Ahirette böyle muamele edecek. inşallah. Onlar bugün Müslümanların kanının aktılmasından seyirci kaldılar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Men a'ana ala katli mu'minin bişatr şadri kelimetin Lekiya Allah'a yevmel kıyameti Mektubun ala ayneyhi ayisun min rahmetillah ayisun min rahmetillah hadise bakın ya diyor ki kim bir müminin öldürülmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa füze demiyorum ha ordu demiyorum ha açtığı üstler demiyorum ha gönderdiği silahlar tecizatlar demiyorum ha bir Bişşatri kelimetin diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam Kim bir müminin katledilmesine Yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa Lekiyallaha yevmel kıyameti Allah onu karşılayacaktır O Allah'ın huzuruna çıkacaktır Nasıl? Mektubun ala iki İki gözünün arasına Alnının arasına yazılı olarak çıkacaktır ne yazacak? Ey sunmin rahmetullah, bu adam Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Bu adam Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Allah onların rahmetinden onları mahrum ediyor. O o esnayı o anı bize görmeye nasip etsin. Allah'u akbar. Çünkü siz Allah'tan hakkıyla korkmadınız. Siz efendilerinizden korktuğunuz kadar Allah'tan korkmadınız. Ama benim Resulüm bana böyle bir müjde verdi. Eğer ki sen göz göre göre Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkmadığın için bir tane Müslümanın kanının akıtılmasına seyirci kaldıysan Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden mahrum olasın. İşte Korku Allah'ın rızasına engel oluyor muymuş? Oluyormuş. Allah Azze ve Celle bu ayetleri bize hakkıyla anlamayı nasip etsin. Rabbim cümlemizin taksiratını affa mağfiret eylesin. subhan rabbika rabbil izzete amme yassifun. Vesselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. <gülüyor>